40. 3. cilt 31. mektup. Bu mektup Molla Bedreddin'e yazılmıştır. Alemi ervah ve alemi misal ve alemi etsat üzerinde bilgi vermekte kabir azabını anlatmaktadır. Allahu Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği, sevdiği kimselere selam olsun diyorsunuz ki ruh bu bedene bağlanmadan önce alemi misaldeydi bedenden ayrıldıktan sonra da alemi misale gidecektir bunun için kabir azabı alemi misalde olacaktır alemi misaldeki elemi acıları rüyada duymak gibi olacaktır sonra bu bilginin çeşitli kolları vardır eğer izin verirseniz bu konuda size çok şeyler yazarım. Cevap Böyle hayaller, asılsız sözler, doğru olmaktan çok uzaktır. Böyle düşüncelerin sizi doğru yoldan saptırmasından korkuyorum. Hiç vaktim yok ise de, bu konuda birkaç kelime yazmak için kendimi zorlayacağım. İnsanları doğru yola kavuşturan, yalnız, Allahü Teâlâ'dır kıymetli kardeşim. Mümkinler alemini yani mahlukları üç kısma ayırmışlardır. Alemi ervah, alemi misal ve alemi etsat. Alemi misale alemi berzah da demişlerdir. Çünkü bu alem alemi ervah ile alemi etsat arasındadır. Bu alem ayna gibidir. Diğer iki alemdeki hakiki varlıklar ve manalar bu alemde latif şekillerde görünürler. Çünkü iki alemdeki her hakikate ve her manaya uygun birer şekil heyet bu alemde bulunur. Bu alemde kendiliğinden hiçbir hakikat, hiçbir madde ve mana yoktur. Buradaki şekiller, heyetler öteki alemlerden akseden görüntülerdir. Aynada hiçbir şekil ve suret yoktur. Aynada bir şekil görünürse, başka yerden gelen bir görünüştür. Âlem-i misal de böyledir. Bu, iyi anlaşılınca deriz ki, ruh, bu bedene taalluk etmeden önce, kendi âlemindeydi. Ruh âlemi, âlem-i misalden daha üstündür. Ruh, bedene taalluk edince, bedene aşık olarak bu madde âlemine iner. Âlem-i misal ile bir ilgisi yoktur. Ruh bu bedene taalluk etmeden, ilgilenmeden önce âlem-i misal ile ilgisi olmadığı gibi, bedene olan ilgisi bittikten sonra da bu âlem ile ilgisi olmaz. Şu kadar var ki Allahü Teala'nın dilediği zamanlarda ruhun bazı halleri bu alemin aynasında görünür. Ruhun hallerinin iyiliği, kötülüğü buradan anlaşılır. Keşf ve rüyalar böyle hasıl olmaktadır. İnsanın hisleri, duyguları kaybolmadan da alem-i misaldeki şekilleri gördüğü çok olmuştur. Ruh bedenden ayrıldıktan sonra ulvi ise yükselir, süfli ise alçalır. Âlem-i misal ile bir ilişiği olmaz. Âlem-i misal, görünen bir âlemdir. Bir varlık âlemi değildir. Varlık âlemleri ikidir. Âlem-i ervah ve alemi etsat. Yani ruh âlemi ile madde âlemi, varlık âlemidir. Bunlarda bulunan şeyler, yalnız görünüş değildir. Kendileri de vardır. Âlem-i misalde ise hiçbir varlık yoktur. Yalnız âlem-i ervahta ve âlem-i bulunan varlıklar için bir ayna gibidir. Rüyada âlem-i misaldeki elem, acı, sıkıntı görünür. Bu da görenin hak ettiği azabın âlem-i misaldeki görüntüsünün görülmesidir. Onu gafletten uyandırmak için, kendini düzeltmesi için kendisine gösterirler. Kabir azabı rüyada âlem-i misaldeki görüntüleri görmek değildir. Kabir azabı rüya gibi değildir. Kabir azabı azabın görüntüsü değildir. Azabın kendisidir. Bundan başka rüyada görülen acı, azab azabın kendisidir denilse bile dünyadaki acılar azaplar gibidir. Kabir azabı ise ahiret azaplarındandır. Birbirlerine hiç benzemezler. Çünkü dünya azapları ahiret azapları yanında hiç kalır. Allahü Teala o azaplardan bizi korusun. Eğer ahiret azaplarından bir kıvılcım dünyaya gelse her şeyi yakar, yok eder. Kabir azabını rüyada görülen azap gibi sanmak Kabir azabını bilmemekten, anlamamış olmaktan ileri gelmektedir. Azabın kendisiyle görünüşünü karıştırmaktan hasıl olmaktadır. Böyle yanlış düşünmek, dünya azabı ile ahiret azabını aynı sanmaktan da olur. Böyle sanmak pek yanlıştır. Yanlış ve bozuk olduğu meydandadır. Sual. Zümer suresinin 42. ayetinin meali, Allahü Teala insan ölürken ruhunu bedeninden ayırır, ölmediği zaman uykuda da ruhunu ayırırdır. Bu âyet-i kerimeden anlaşılıyor ki insan ölürken ruhu ayrıldığı gibi uyurken de ayrılmaktadır. Böyle olunca rüyadaki azabı dünya azaplarından saymak. Kabir azabını ise, ahiret azaplarındandır demek, nasıl doğru olur? Cevap Uykudayken, ruhun bedenden ayrılması, bir kimsenin geziye, eğlenmek için kendi vatanından gülerek, sevinerek ayrılmasına benzer ki, gezdikten sonra, sevinç içinde yine vatanına döner. Ruhun gezinti yeri, âlem misaldir. Bu âlemde görecek meraklı ve tatlı şeyler vardır. Ölürken ruhun ayrılması böyle değildir. Bu ayrılık, vatanı yıkılan, evleri, binaları yok olan kimsenin, vatanından ayrılması gibidir. Bunun içindir ki, uykudaki ayrılmasında sıkıntı ve acı yoktur. Tersine, sevinç ve rahatlık vardır. Ölürken ayrılmasında ise, çok acılar ve güçlükler hasıl olur. Uyuyan insanın vatanı dünyadır. Ona, dünyadaki işler gibi iş yaparlar. Ölen kimsenin ise, vatanı yıkılır. Ahirete göç eder. Ona ahiret işleri yaparlar. Bunun içindir ki, Deylemi'nin rahmetullahi aleyh, bildirdiği hadisi i şerifte, İnsan ölünce kıyameti kopmuş olur, buyuruldu. Sakın hayalde hasıl olan keşflere ve âlem-i misalde görünen şeylere aldanarak ehli sünnet ve cemaat fırkası âlimlerinin bildirdikleri itikattan ayrılmayınız. Allahu Teala o büyük âlimlerin çalışmalarına bol bol mükafat versin. Rüyalara, hayallere aldanmayınız. Çünkü bu kurtuluş fırkasına uymadıkça ahirette azaplardan kurtulmak düşünülemez. Kıyamette kurtulmak isteyenler kendi görüşlerini bırakarak bu büyüklere uymaya canla başla çalışmalıdır. Ehli sünnet fırkası alimlerinin bildirdikleri doğru itikadı anlatan her lisanda binlerce kitap yazılmıştır. Arabi Emali kasidesi ve bunun arabi şerhi olan Nuhbe kitabı ve Farisi Türpüştî risalesi meşhurdur. Türkçe Bilgi Vasiyetnamesi ve Hüseyin Hilmi Işık'ın Ehli Sünnet Kasidesi çok faydalıdır. Bu kaside faydalı bilgiler ve cevap veremedi kitaplarında mevcuttur. Habercinin vazifesi bildiğini söylemektir. Yazınızdaki gevşekliği görünce hayallerinize kapılarak bu büyüklere uymak saadetinden ayrılmak feraketine düşeceğinizden ve kendi keşflerinizin akıntısına kapılacağınızdan çok korktum. Nefslerimizin kötülüklerinden ve işlerimizin bozukluğundan Allahü Teala'ya sığınırız. Şeytan büyük düşmanımızdır. Doğru yoldan kaydırıp saptırmaması için çok uyanık olmalısınız. Ayrılık bir sene olmadan Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünnetine, yani ehli Sünnet fırkası alimlerinin gösterdikleri yola uymak için yaptığınız titizlikler ve kurtuluşun ancak o büyüklerin yoluna sarılmakta olduğunu gösteren çalışmalarınız ne olmuş? Bunlar ne çabuk unutulmuş? Hayallerinizin arkasında sürükleniyorsunuz. Sizinle buluşmamızın çok gecikeceği anlaşılıyor. Yaşayışına öyle düzen vermelisin ki kendini kurtarmak ümidi yok olmasın. Ya Rabbi, bizlere merhamet et. İşlerimizin iyi olmasını nasip eyle. Doğru yolda bulunanlara bizden selam olsun.